Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammelin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Al mukaddime Buyur Şeyh Fadda El-Mukaddime Giriş ön söz İnnelhamdülillah Şüphesiz ki hamd Allah'a Nehmeduhu Allah'a ayıttır Allah cümle bitti İnnelhamdülillah Şüphesiz ki hamd Allah'a dır şebeski Allah şebeski Allah, hamd Allah'adır Allah, Allah içindir yani ona hamd ederiz ve ona sığınırız. ve, ve ne demek? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn yardım dilemek değil ondan mi? Ondan yardım dileriz Hı. ve nestağfiruhu ondan mağfiret dileriz ve na'uzu billahi min şururi <gülüyor> ona sığınırız ve negozu cığnırız. Billahe Allah azze ve Celle. neden? <gülüyor> min şururi şeylerinden, enfusina nefislerimizin şeylerinden Allah sunuruz. Evet. Ve min seyiati amellerine ve amellerimizin kötülüklerinden Allah <'a> sunuruz. <sığınırız>. Evet. Men yehdihi Allahu fela muddiylele Allah. Men kim ki yehdihi <gülüyor> Allah onu hidayet ederse? Men kim ki yehdihillahü Allah onu hidayete edilirse Fela mudillele e, Onu kimse, onu saptıramaz Fela onu yoktur Mudillelehu onu saptıracak yoktur <gülüyor> Ve men yudil Fela hadiyele Kimi ki e, saptırılırsa Yani Allah Hazretleri saptırılır Ve men yudil, Kimi de Allah saptırırsa Burada ne var? Ve men yudilillahü Yani kimi de Allah saptırırsa Saptırırsa fela hadiye lehu onu da kiday evet. edecek olan yoktur. Bu eşhedü en la ilahe ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah ilahdır. Vahdehu la şerike le Onun ortağı yoktur. Ve eşhedü ve şahitlik ederim ki en Muhammedan şubeski Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abduhu ve Onun kulu ve <Rasulü> <gülüyor> Ya ayyuha ladin aminet tu kullaha eey man darash Allahdan korkun Hakka tukatihi, e, gerçek bir korkuşla korkulmuş Hak, haklı yani böyle e, ne diyorlar ne hakiki bir takvayla gerçek bir korkuş Allah'tan korkun. <gülüyor> valla temutun ne ve ölmeyin illa ancak Müslüman ancak Müslümanlar olarak cam veyin. Peki valla ve temutu ile valla temutun arasında ki fark ne? Tek Birinde ne var? Tevkid var. Biri... İkisi de ölmeyin ama birinde tevkid var değil mi? Nun sonundaki Nune-i Sakine de var. Evet. Ya eyyühe nâsüttekû rabbekum. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. E, o Rabbiniz ki... Ellezî o Rabbiniz ki... Ellezî o Rabbiniz ki... Halakakum min nefsin vâhidetin. Sizi yarattı bir tek nefisten. Ve halakâ minhâ ve yarattı ondan o nefisten. E, Zavjâhâ e eşini. eşini ve بس منهما رجالا ve بس منهما oy ikisinden kadın ve erkekten saçtı ortaya yaydı e, o kadın ve erkekten o saçta ortaya yaydı, ricailen kesirun e çokça adam <gülüyor> ve kadın ve nisan Hı. ve kadın vettakullah vettakullahlazi e, korkun Allah'tan korkun ellezî Allah ki tesaelûne bihi ve erham Iı, <Sessizlik> e, er er tesa'aluna bihi vel erham onunla istersiniz ya o Allah'la istiyoruz ya onunla istersiniz Ve erham ve şimdi burada normalde mana verirken tesa'aluna bihi vel erham vel erham diye okusak başka bir mana veriyoruz <gülüyor> vel erhami diye okusak başka bir mana veriyoruz şimdi o öyle bir Allah'tan korkun ki siz o Allah'la istersiniz ve erham erhame ve e, akrabalık bağlarını ne yaparsınız? Akrabalık bağlarını da gözetirsiniz. Evet. <gülüyor> İllallâhâ kâne aleykum rakibe. Şüphesiz ki e, Allah sizin üzerinize rakibe bağlı. Rakib ne demek? Gözetleyicidir. Gözetleyicidir. Şimdi <gülüyor> burada bu erham meselesinde, tesâllü nebihü vel-erham, İki tane mana verilmiş. Birincisi diyor ki: "Tesaaelunâ onunla o Allah'la istersiniz ve'l erhamî" ve o Rahim bağlarıyla hani işte falan akrabalık bağı hürmetine istersiniz diye mana verenler var. Tesaaelun bi kendisiyle istediğiniz Allah ve'l erham ve gözettiğiniz Rahimler oluyor buradan mana. Yani iki tane mana verilmiş. Tabi akrabalıkla istenmez. Allah'tan başkasıyla istenmez diyenler hani akrabanın yüzsü, hürmetine ve akrabanın hürmetine diyenler böyle demişler. İki de ikisi de var yani iki şekilde de tefsir edilmiş. Bunu inşallah Kur'an-ı Kerim şeyinde kuran Kerim dersi yapınca orada tafsilatta bir şekilde görürüz. Devam edelim. Ya eyühellezine amenu ittakullaha ey müminler Allah'a Allah'tan korkun ve kulû deyin kavlen sadida doğru söz söyleyin yuslih lekum a'malekum e, yuslih ıslah e, olunsun yuslih yuslahu sayde ıslah olunsun yuslih lekum sizin için sizin amellerinizi ne yapar düzgün kılar salih kılar sizin Allah yani e, Allah sizin amellerinizi salih kılar ve yagfir lekum zunubekum sizin günahlarınızı bağışlar ve men yuti'illah ve resuluhu e, kim Allah'a ve رسولüne itaat ederse فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Büyük bir kurtuluş da kurtulmuştur. Ama بعد فَاِنَّ أَصْتَقَ الْحَد۪يسِ كَلَامُ اللّٰهِ Şüphesiz ki en doğru söz, Kelamullah Allah'ın sözüdür. وَخَيْرَ hedi مُحَمَّدٍ وَاَصْتَقَ الْهَدْيِ en hayırlı hidayet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in en hayırlı yol, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldur, sallallahu aleyhi ve sellem. وَشَرَّ umuri مُحْتَسَاتُهَا Bütün kötü işler, umuri. وَشَرَّ الْاُمُورِ İşlerin şerlisi, muhtesatuhâ Sonradan çıkanlardır. Sonradan çıkanlardır. Ve مُحْتَسَتٍ Ve bütün sonradan çıkanlar, bir bid'a'tir ve bir bid'atin bütün bid'atlar dalaleten dalale balalettir sapıklıktır ve kulna dalaleten bütün dalaletler de ateştedir buraya kadar duralım buraya kadar okuduğumuz bölümün ismini, Kutbe kutbey, hutbey haçe peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapardı <gülüyor> peygamber aleyhissalatu vesselam bu şekilde bir iş yaparken her yani hangi bir işe yönelirken bu dua ile bu hutbe ile işine ne yapardı işine başlardı ha bunu okumak farz mı bunu okumak ne değil farz Değil. Gerekli olan sadece ne? Gerekli olan Allah Azze ve Celle'ye hamd etmek. Öyle değil mi? Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah desek de yeter. Ama bu ne? Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın daha ekmel ve daha güzel bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ne yapmasıdır? Hamd etmesidir. bunu da ne yapıyoruz? Genelde hutbelerin başında, derslerin başında, işte konuşmaların başında, nikahlarda vesaire, kitapların girişinde, herhangi bir şeyin girişinde, başlangıcında bunu yapmak nedir? Bunu yapmak sünnettir. Çünkü Peygamberimiz bunu, sahabesine bu şekilde ne yapardı? Öğretirdi. Anlaşılmıyor <tık> mu? Oku. Ya ahi. eyühel ahu, ahul Ahul-Muslimul-Aziz. Ey aziz Müslüman kardeşim. <gülüyor> Hadihil-Kelimatun. Bir daha. Hadihi-Kelimatun. Ha hadih hmm. Bu kelimeler muhtasın. Bak, hadihi-Kelimatun Bu kelimelerdir. Muhtasaratun, muhtasar kelimelerdir. Ve müyesseratun, kolaylaştırılmış kelimelerdir. Öyle değil mi? Fi beyani, beyanında. Neyin beyanında? Akîdetü s-selefü s-salihin, ehl sünnet sünneti vel cemaat. Akîdetü s yavaş yavaş oku, tane tane oku. Akîdetü s-selefü s akide tüs selaf is i ehli s sünneti, sünneti Bu aziz ey aziz müslüman kardeş diyor. Hâzihi bu kelimeler muhtasarâtun. Nedir? İhtisar etmek, özet. Muhtasar ne demektir? Özetlemek, değil mi? Ve müyesserâtun ve kolaylaştırılmıştır. Fi beyâni akide tüs selaf is i Selefi Salihin, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadının beyanında bu kelimeler nedir? Kolay ve muhtasar olan. kolaylaştırmış bazı. Yani ne demek istiyor adam? Yani bu kitap böyle tafsilatlı, çok zor, böyle geniş bir kitap değil. Ehl-i Sünnet'in itikadını anlatan, basit e, kelimelerle yazılmış, kolay kelimelerle yazılmış sıradan nedir? Sıradan bir kitaptır. Anlaşıldı Kad hamele, onu hamletti, ale... Onu yok, kad hamele, hamletti. Daha ona gelmeliydi ala cem e, e, cem'i e, toplamaya toplamaya toplama üzerine ve kitabati ve yazma üzerine <hı> <hı> ma ta'ishu'l ummetu ta'ishu'l ummetu ma ta'ishu'l ummetu ummet ya'l ummetu'l islamiyatu'l ummetu'l islamiyatu <hı> okay. e, islamî ümmet yaşadığı sürece Yok, bir daha şey yapalım. قَدْ حَمَلَا حَمْلَتِّ Ne demek kad حَمَلَا'nın manası? Hamele normalde ne demek? Taşıma. Taşıma, öyle değil mi? Peki buradaki manası ne? Sevk etme. Sevk etme. Hah, Mesela diyelim ki ben sana vuruyorum. Sen bana diyorsun ki, لِمَ bunu Niye bana vuruyorsun? Hameleni diyorum. Beni sana vurmaya şu sevk etti. nokta nokta nokta. Herhangi bir şey ne yaptın? Mesela ala حَمَلَنِي عَلَا أَنَّكَ ders. Senin derste uyuyor olman benim seni vurmama ne yaptı? Benim seni dövmeme beni sevk etti diyorum mesela. Misal. Yani hamela normalde taşıma ama buradaki manası ne? buradaki manası sevk etti manasına geliyor. Evet. Kad hamela sevk etti. Ala cem'ihi yani bu Muhtasar ve Müysser kitabı toplamaya ve kitabeti ve onu yazmaya ma o şey ki da'ishu'l ümmetu'l İslamiyye el yevm. Bugün İslam ümmetinin yaşamış olduğu hal İçinde bulunduğu hal. Aşa'ya şu ne demek? Yaşamak. Öyle değil mi? Aşa yaşadı, Işu, yaşıyor. Ma ta'işhul ümmetü l-islamiyyetu el-yewme. Ümmet İslamının bugün yaşadığı şey beni bu kitabı toplamaya ve bu kitabı e, yazmaya hamletti. Nedir o yaşadığı şey nedir? Min teferruqin e, ayrılma. Teferruq yani farkalara bölünme. Ve ve ihtilaf. İslam ümmetinin bugün yaşamış olduğu teferruq ve neden ihtilaf beni neye sevk etti bu kitabı yazmaya sevk etti hmm ve temelte lanı bu var mı hmm temelte lanı hmm hmm temelte lanı hmm fil farkı ilmaasırati fil farkı ilmaasırati yenic kan farkalarda Yeni değil mıasır olan fırkalarda. yani bizimle mıasır ne demek bizimle aynı asrı paylaşan demey. Asarahu yani onunla aynı asrına yaptı. Onunla aynı asrı paylaştı demek. Bu ihtilaf ve fırka yani nasıl söyleyelim? Temasül etmek ne demek? Yani içinde misal bulmak, yer etmek anlatabiliyor muyum? Yer eder, misal olur. Nerede fil fırakil muasira? Muasır olan fırkalarda. daha çok nedir? Misal olarak açığa çıkar. Vel cemaatil mevcutati fi's saha sahada yani sahada. saha saha demek hani biz diyoruz ya mesela bugün piyasada olan cemaatler diyoruz ya onu karşılayan sahati yani sahada yani piyasadaki ne çıkar mevcut olan mevcut. cemaatler ve muhasır fırkalarda bu nedir ee, temasül etmiştir yani mevcuttur bulunuyor görünüyor ha kullun yed'u ve hepsi davet yed'u mu kullun hepsi davet ediyor ila akidatihi akidatine ve menha hecihi ve menhecine ve yüzekkiyi temizliyor Cemaat, e, cemaatehu cemaatine cemaatini tezkiye ediyor yani kullun her biri bu e, muasır fırkalar ve sahada piyasada bulunan mevcut cemaatler kullun her biri hepsi yed'u davet ediyor ila akideti ve menheci kendi akidesine ve menhecine ne yapıyor? davet ediyor ve yüzekki cemaatehu ve kendi cemaatini ne yapıyor? temize çıkarıyor. Öyle mi? Yani benim cemaatim iyidir benim Cemaatim şöyledir benim Cemaatim böyledir vesaire. Hatta ikhtalata, e, ikhtalata emra ihtalata ihtalatal amra alel muslimin. İhtalata. karıştı. Hatta ihtalatal amra ta iş karıştı. Emre olur mu? Eee İhtalata karıştı. Ne karıştı? Emr. El emr. Değil mi? Ta ki iş karıştı. Alel muslim müslümanlar üzerine bu e, iş karıştı ala muslimin <gülüyor> sonda ye var değil mi ala muslimin hatta ihtalatal amru ala muslimin hatta öyle bir oldu ki şimdi herkes kendi cemaatini öv. herkes kendi cemaatini temize çıkarınca iş müslümanların üzerinden oldu karıştı şimdi düşünsen mesela anneni düşün 70 yaşında sen gidiyorsun kendinin doğru olduğunu anlatıyorsun abin gidiyor ablan gidiyor öbürü biri Sofi, biri selefi biri bilmem bu bilmem o falan e şimdi ne olacak Allah bulak olacak şey adamın kafası. Niye? Çünkü herkes kendi cemaatini övüyor. Herkes kendi cemaatini e, temize çıkarıyor. Evet. Ve <gülüyor> esbahu oldular fi hayrete. Fi hayrete min emrihim. Fi hayrete min emrihim. Emlerinde bir hayret içinde oldular. Şaşkınlık içerisinde, değil mi? Şaşkınlık içerisinde oldular. Men yettebi'una? Kime tabi olacağız? Hah. Kime tabi olacakları noktasında ne oldular? Bir şaşkınlık yani bir bir böyle bir adama ortada kalmışlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ha. وَبِمَنْ يُقْتَدُونَ يَقْتَدُونَ Kime? Ne yapacaklar? Kimi? Kendilerine örnek. iktida ne demek? Önde getirdik. Usve demek. Kudve demek. Ne demek? Önde olan, kendisine uyulan, insanın kendine örnek aldığı demek. وَلْيَكُنْ وَلَاكِنْ فَقَتْ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّ Allah'a hamd Minnet <gülüş> <gülüş> ve hamd Allah'adır. Allah'adır lem yu'dam tamam etmedi devam etmedi Dem yu'dam adam ne demek adam kaybolmak yok olmak değil mi lem yu'dam kaybolmamıştır el hayru hayır bu bu ümmette ve lem yu'dam kaybolmayacaktır ha yani tamam doğru piyasa Allah bullak olmuş işler hep karışmış bundan sonra yok ama elhamdülillah Hamd Allah'adır ki Allah Azze ve vecelle bu ümmete iyilik yapmıştır, minnet etmiştir. Neyle? Lem yu'dem el hayr fi hadihi'l ümmeti ve Hayır bu ümmete kaybolmamıştır ve kaybolmayacaktır. Heh. İz e, la tezalu taife iz e, o zaman. Hm. La tezalu devam edecek taifetin bir taife minha o, o ümmetten eee mutemessiketen hmm. tutunacak bil hidayet. La tazalu ta'ife minha o ummeten bir taifet sürekli halinde olacaktır. Yani devam edecek. ne üzere mutemessiketen bil huda. Hidayete yapışmış bir halde. Öyle mi? Vel hakqi hakka'i bir halde ile kıyamet ile kıyam saati saat kıyamet günü. Kıyamet gününda. Kema ahbara haber vermiştir. Nasıl ki kema nasıl ki ahbara haber verdi bizalike bununla kim? Kendisi tarafından doğrulanan. Sadık doğru olan, mesluk doğrulanmış olan. Kim bu? Peygamber. Neye dayanarak? Bunu nereden çıkarıyoruz? Hı. Hadis değil mi? Bak. Nereden çıkarıyoruz bunu? i̇bn Mesud'un annesinin karnında ki çocuğu ne diyor? Bana sadık ve mesluk olan peygamber haber ne yaptı? Verdi ki. Evet. Şöyle demiştir. لَا تَزَالُوا devam edecektir taifetun bir taifet min ummeti benim ümmetimden ظاهرين al hak Hak üzerine e... Zahir, açık olacaklar. Hak <gülüyor> üzerine kuvvetli, belirgin olacaklar. لَا يَدُرُّهُمْ Onlara zarar vermez. men خَزَلَهُمْ Onları yarı yolda bırakanlar, onları terk edenler, onlara muhalefet edenler, onlara <gülüyor> ne yapmaz? Zarar vermez hatta yâtıe <yi'tiye> emrün e, emrullah ta ki Allah'ın emri gelince kadar kıyamet edecek evet. kadar. Evet. Bakun evet, evet. <gülüyor> kezalike onlar bu şekilde kalacaktır. Ne diyor? Demek ki bu hadis-i şerifi delil olarak diyor ki yazar bu ümmette peygamberin haber bu hadise manevi mütevâtir diyenler de var. Manevi mütevâtir ne dedi? ne dedi? Lafzı aynı olmamakla beraber manası aynı mana üzerine birleşen hadislerdir. Mütevâtir iki kısımdır. Bir lafzi mütevâtir bir de manevi mütevâtir. Lafzî mütevâtir nedir? lafızıyla beraber tevatür eden hadis demektir. Yani aynı lafız üzere gelmiş. Birçok insan rivayet etmiş, lafız da aynı. Ne gibi? Menkeze كَزَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلِيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ Kim bana müteammid olarak yalan isna ederse, uydurursa, ateşteki yerini hazırlasın. Bir de ne vardır? Mesela duada el kaldırmak gibi. E, farklı lafızlarla ama aynı manaya, sonuç olarak aynı manaya işaret eden hadisler çok kişiden rivayet edilmişse, buna ne diyoruz? Manevi mütevâtir. Bu da nedir? lafızları farklı olmakla beraber bazı âlimlere göre bu hadis nedir? Manevi mütevatir kısmına dair. O da nedir? Bu ümmetten bir grup kıyamete kadar mutlaka ve mutlaka hak üzere sebat edecektir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Sen dur Murat devam et. matarı. Yağmurun misali gibidir la yudra dera bilmez la yudra bilinmez dera bu dera bilinmez la edri diyoruz ya oradan la yudra bilinmez la yudra bilinmez evveluhu khayrun başı hayır ile bilinmez yok ee... la yudra bilinmez evveluhu khayrun em akhiruhu başı mı hayırlıdır yoksa sonu mu hayırlıdır şimdi yağmur yağdığı zaman ne olur Yağmurun ilk yağdığı an mı hayırdır? Sonunda hayır mı bırakıp gidecek? Belki başı iyi, tarlalara iyi geldi de sonu bir baktın sel oldu, milletin anasını ağlattı. Öyle mi? Belki de nedir? Ee, sonu fazla yağmadı, tam itirali bir şekilde yağdı. Bütün tarlalara fayda bıraktı, çekti gitti. Yağmurun başının mı sonunun mu faydalı olduğu ne olmaz bilinmez. Benim ümmetim de aynı bunun gibidir. Ümmetimin başı mı hayırlıdır, sonu mu hayırlıdır nedir? Sonu mu hayırlıdır bilinmez. Yani ne demek? Burada kasıt şey değil. Hani burada peygamber şunu anlatmaya çalış Ali vesselam. Yani ümmetimiz sonunda da hayırlı insanlar olabilir. Tüm hayır benim zamanımdadır. Benden sonra hayır olmayacak diye bir şey yok. Sonundan gelen insanlarda da ne olabilir? Sonradan gelen insanlarda da hayır olabilir. Devam et Murat. Min huna burada vacibe vacip oldu. Aleyn Yavaş bak. Min huna buradan vacbe vacip oldu. Vacbe, vacibe değil. Vacbe aleyna bizim üzerimize et bilmek öyle değil mi? veya da ney? E, Onun ta'rruf arafeden geliyor normalde. Arafa, ta'rrufa, ta'rruf master. Et-ta'rrufu ala hâzih ta'ifetu ta'ifetu'l-mubâreketi mubâreketulleti bu ala hâzih ta'ifetil mubâreketi bu mübarek ta'ifeti bilmemiz üzerimize elleti on, onlar ki e, tel Ba, ba, e, i̇ltizam, iltizam etmek ne demek? Tertizim ol. İltizam etmek ne demek? Ha? Yok, iltizam etmek. Katılma? Nasıl? Katılma. Mesela diyelim gidiyoruz ki, ki falan adam yani ilti, iltizam etti. Yani adam önceden sapık mesela diyelim ki tövbe etti, Allah'a yöneldi. Buna diyoruz ki iltizam etti. Ne yaptı? İslam dinini kendine lazım kıldı. Sürekli onunla beraber artık ne yapacak? Devam edecek. Mesela adamın biri bir görüşü benimsediği ama iltezemuhu. Yani onun gerektirdiklerini de kabul etmiş oldu diyoruz. La, mesela lazımül mezhep ise bir mezhep diyoruz ya. Mezhebin lazımı gerektirdiği mezhep değildir ta ki kişi onu iltizam edene kadar. Onu kabullenip benimseyip yani kabullenip benimseyip onunla yaşamak demek. Ne diyor burada? Wa min huna vaceb aleyna et taarruf ala hadi İşte buradan bu mübarek taifeyi bilmek bizim üzerimize ne oldu? Vacip oldu. Elleti o taife ki İslam الْإِسْلَامَ الْحَقِّ Hak olan İslam'ı kendine yapar? iltizam eder, benimser. O İslam ki elezi câe bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah'ın kendisiyle geldiği İslam'ı bu taife ne yapar? iltizam eder. وَتَبَّقَهُ جَيْلُ السَّحَابَةِ Ve o Peygamber'in getirdiği İslam'ı da ne yap, e, yapan? şey? Ve sahabenin tatbik-i sahabe neslinin ceyl ne demek? Asır. Nesil demek. Asır. Ceyl, demek, Asır. Nesil demek. Asır. ceyl demek, nesil demek. Sahaben neslinin tatbik etmiş olduğu İslam'ı ve وَأَتْبَعِهِمْ وَالتَّابِعِينَ ve <وَأَتْبَعُهُم> Tabi'in ve onlara tabi olanların ve sahabenin tatbik etmiş olduğu İslam'ı bi ihsan, ihsan imkesi üzerine جَعَالَنَ allahu مِنْهُمْ Allah bize onlardan ne yapsın? Onlardan kılsın. Ne diyor şimdi yazar burada? Biz diyor öyle bir taifenin hükmünü bilmek zorundayız ki o taife ki peygamberin getirdiği hak dini iltizam eder, sahabenin tatbik ettiği dini iltizam eder, elin tatbik ettiği dini iltizam eder ve onlara ihsan ülkesi üzerine tabi olanların ne yapar? E, tatbik etmiş olduğu dini kendine iltizam eder. Bizim bunu ne yapmamız lazım? Bunun hükmünü, ya bu taifeni, bu taifeyi tanımamız, bilmemiz lazım. Allah bizi onlardan kılsın diyor. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı mı? Devam edelim. وَهَذِهِنْ جَمَاعَةُ Bu cemaat, هِيَلْ فِرْقَةُ الْنَاجِيَةُ Kurtuluş, kurtulan fırkadır. Vatayfet tayfedir. E, e, mansuratun e, e, yardım olunmuş tayfadır. Tayfeyi mansuradır. Hı. Tayfa mansuradır. Vatu sit, vatu safu. Vas vas vas Vasfedilir. Vasfedilir. furqa. Bu fırka. bu furqa be ahli sünneti ve cemaati ehl sünnet vel cemaat ile vasıflandırılır. ehl sünnet vel cemaat olarak vasıflandırılır. Ve ehl-i hadis, e, hadis, hadis ehli olarak Ve, ve, ve ehl-i eteri, eteri. Ve ehl-i eteri Ve ehl-i eteri Ve el ittiba'i Eser İttiba ve eser taifesi olarak da ne yapılır? İsimlendirilir. Vohu, ne demek eser ve ittiba taifesi? Eser ne? Ee, nasıl? Hadis manasına da kullanılıyor eser. Ama daha çok ne manasına kullanılıyor? Sahabeden ve e, şey pardon. Tabiinden ve tabiinden sonra nakledilenlerin hepsine yani peygamberin hadisinin dışında gelenlerin hepsine ne deniyor? Eser deniyor. Hepsine toplam olarak eser dönüyor. İttibada tabi olanlar demek. Yani bu fırka nedir? Ehli sünnet ve cemaat de denmiş. Hadise tabi oldukları için ehli hadis de denmiş. Öyle değil mi? Eee Bunlar hep açıklaması geleceği için açıklamıyorum ha. Eli sünnet ve cemaat nedir, eli hadis nedir. Bunlar hepsi anlatacağı için oraya girmiyorum. Ee, bunlara eser yani sahabeden ve sahabe neslinden sonra gelen tabiinden nakl olanlara tabi olanlar manasında ehli eser ve itibah tabi olanlar bu bu isimle bunlara ne yapılmış Vasf edilmişler. Evet. Wa onlar menkenu ana mekan mekan aleyhinnabiyye sallallahu aleyhi ve sallallahu nabiyyun nabiyyun sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu ve onlar kânu men çağana ve hem onlar men o kimselerdir ki değil mi kanuk idiler ala üzerine idiler neyin mekana aleyhinnabiyyun nebiyinin üzerine olduğu yol üzere idiler ve ashabu ve onun ashabının yolu üzere ne idiler idiler şimdi burada bakın Adamın anlatmak istediği şey şu, aslında bir hadis daha vermiş olsaydı mesele çok güzel bir şekilde anlaşılırdı. Bir hadisi vermediği için mesele anlaşılmıyor. Şimdi öncelikle bizim bilmemiz gereken şey şu, şu anda ümmet ne halde? parça, Fırkalara bölünmüş, herkes kendi söylediğinin, herkes kendi çağırdığının doğru olduğunu iddia ediyor, öyle mi? Peki Peygamber bunu haber veriyor mu? Peki. Veriyor. Bu ümmetin ayrılığa düşeceğini, bu ümmetin yetmiş iki veya 73 fırka olacağını, öyle değil mi? Bunların hepsinin ateşte olacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber veren bize kim? Peygamber. Önce biz bunu bileceğiz. Yani bugün içinde olduğumuz hal zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmış olduğu? Haber vermiş olduğu bir hal. <gülüyor> Ama bunu haber veren Peygamber aynı zamanda bu ümmetin içerisinde ne kadar bozulma olursa olsun hayrın bitmeyeceğini bak şimdi oturdu. Yani adamın anlatmak istediği bu. Hayrın bitmeyeceğini hayrın sürekli olacağını bir taifenin sürekli hakkı temsil edeceğini bize ne yapıyor peygamberimiz bildiriyor. Bu ümmetin 73 fırkaya ayrıldığı hadisin sonunda peygamberimiz ne diyor? Kullu ha firnar illa vahide. Onlardan her bir tanesi ateştir. Sadece ne? Bir fırka ateşte değildir. Kimdir onlar? Ha? Özellikleri nedir? Ma kana alayhi el yume. Ma kana ana ve benim ve sahabemin bugün üzere yolu üzere olduğu yol üzere olanlardır. Yani Ümmet bozulacak. Ümmet fırkalara ayrılacak. Herkes kendi hevasına tabi olacak. Ama sürekli cenneti hak eden, fırka naili olan, kurtuluş taifesi olan bir taife var. Öyle mi? Başka bir hadisene diyor Peygamber, La tezallu taifetun min ummeti. Benim ümmetimden bir taife sürekli olacak. Kimdir o taife? Onlar hak üzere zahir olanlardır. Onlar bir asabedir, beraber olanlardır onlar. Hak üzere savaşanlardır farklı farklı rivayetlerde gelen Allah dini için ne yapanlardır? Allah dini için savaşanlardır. Nedir bu taifenin özelliği, ortak özelliği? Bu taife peygamberin ve sahabesinin yolu üzerine ne yapanlardır? Devam edenlerdir. Burada söyleyen yine kim? Aleyhissalatu vesselam, benim ve ashabımın yolu üzere olanlar kurtulacak. Adam da diyor ki, hadi ümmet bugün bu halde ya, mutlaka diyor peygamberimizin neyi var? Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir e, vaadi var. Bu ümmetten bir taife vardır ki hak üzerine kalacaktır. İşte diyor bizim bu kitabı yazmamızdaki amaç nedir? O taifeyi insanlara tanıtmaktır. Yani o taife ne? Nasıl inanır? O taife'nin inanış biçimi nedir? Bunu insanlara ne yapalım? Bunu insanlara gösterelim. Kimdir o taife de? En belirgin özellikleri nedir? Allah Resulüne ve onun sahabesine ne yapanlardır? İhsan ilkesi üzere tabi olanlardır. Anlaşıldı mı burası? Adamın ne anlatmaya çalıştığı anlaşıldı mı şimdi? Anlamayan var mı? Tamam, devam edelim. Kim okuyordu? Ne? Sen devam et. Devam et. Ve min haza buradan bundan el bundan dolayı. Ve min Ne demek muntalak? Aslı ne? Talaka. Buradaki aslı ne? Intalaka. Başta ne ziyade olmuş? Eliflen u. Peki muntalak ne? İsmail, Yok. İsmail, bu normalde bir kalıp olarak ne diyoruz? Ve minhazel yani. muntalaki. Buradan yola çıkarak. Yani bu noktadan yola ne yaparak? <gülüyor> bu noktadan yola çıkarak. Buradan yola çıkarak ıı, esra'atu. Esra'atu. Acele ettim. Serihten geliyor. Süratten geliyor. Esra'atu. Esra esra'atu. Fi telhisi. <gülüyor> Haza. için. Fi telhisi. Haza. El veciz. <gülüyor> Bu Hâsıl veciz kitabını e, Özetlemekte acele ettim Nereden? Min kitabı kitabından El-Müyesseru el, el, el, el, el, el, el fi salih. Bu adamın bir kitabı varmış İsmi El-Müyesser Fi akideti selefis salih Yani bu hocanın Bu kitabı yazan e, Hocanın neyi varmış? Bu kitabı yazan Abdullah İbni Abdul Hamid Ney el-Eseri El Abdullah Yolcu mu yazıyor Türkçe kitaplarının üzerinde? Şey. Yok, ismi. Türkçe kitaplarının üzerine sanki şey adeder. Neyse. Yani bu hocanın ee, bu bir kitabı varmış. İsmi neymiş? El-Muyassar fi Aqideti selef Salihmiş. Tamam mı? Ne yapmış hoca? o kitaptan bu kitabı özetlemiş. Yani o kitap biraz daha geniş bir kitapmış. Akideyi biraz daha tafsiratlı bir şekilde anlatıyormuş. Hoca o El-Muyesser kitabından bu vecizi ne yapmış? Bu vecizi özetlemiş. Ne için özetlemiş? Buradan yola çıkarak, yani neden yola çıkarak? İnsanlar bozulmuşlar. Ümmete işler Allah bullak olmuş. Ama yine biz biliyoruz ki ve Peygamber aleyhisselatü vesselamın hak üzere vasfettiği bir taife olacak. O taifeden olma. O taifeyi tanıtma. Taki şimdi insan dedik bir önceki fıkhada ne dedik? İnsan bilmediği şeyi doğru yapamaz. Önce bu tayfayı doğru tanıyacağız ki bu taifeyi ne yapabilirim? O ayak uydura bilelim. İstedik ki bu taifeyi ne yapalım? insanlara tanıtalım dedik. Onu tanıtmak için de bu veciz olan, bu özet olan, müyesser olan kitabı nereden özetledik? Hocanın yine kendi kitabı olan El-Muyesser kitabından hoca kendisi ne yapmıştır? Özetlemiştir. Öyle mi? O kitap kimi? Evet, evet. İstaqaytuhu <gülüyor> <gülüyor> istaqayı çekil mi? min kitabî min min ketmî kutubi kutubi kitap, kutub ne? kitabın? şovru cemail kitablara istaqayı çekil mi? istaka demek? ve ih istesqa musa li kavmihi istaka bu kelime, bu fiilin aslı ne? kim bu fiili bölecek bize? Hı? Seqa. Fiilin ası ney? Seqave. Seqa. Fiilin ası ney? Seqave olur mu? Fiilin ası ney? Seqa. Ve mutaharrik, ma meftuh olursa ne olur? Seqave diyelim seqave. Ma kabli olursa, fetha olursa ne olur? Seqa. Seqa olur öyle değil mi? Niye bana bakıyorsun? Bilmiyor musunuz yani? E, gazan ası ney? Gaza. gaza. Niye gaza olmuş? Evet. Heh, peki burada ne? Gene aynısı. Seka öyle mi? Şimdi e, sekâ, ne demek? Suladı, değil mi? Sakine demek mezes sakin. Masada işki dağıtana ne diyorlar Türkiye'de? Sakî diyorlar, öyle mi? E, millete işki dağıtan alça meluna sakî diyorlar. Ne asıl sakî? Sakî diyor. Sakî Türkiye'ye yani. Sulayan demek, insanlara su veren demek. Seka. Peki isteka ne demek? İsteka olursa doğru, hı? İstefa, Ale, olur mu? İfta babında babın doğru. İsteka, Ska, bak sinle, kafın arasına bir te koymuşuz, başına da bir Elif koymuşuz, ne olmuş? İfta Ale, İsteka olmuş. Eller di ben onu ne yaptım? Yani ben onu bir, yani burada ki şimdi sula, yani ben oradan hani insan sudan faydalanır ya. Ben de ondan o şekilde faydalandım. Hani onu aldım. Ama buradaki kullanımı ne? Buradaki kullanımı biraz da mecaz gibi bir kullanım. Yani ellezi o şey ki istakaytu min kutubi eimeti's selef. Ben onu selef'in kitaplarından ne yaptım? Selef'in kitaplarından onu aldım, topladım, kendime ne yaptım? Kendime aldım. Hah. El lehum bil adalati vel emni ilimle adaletle kendilerine ilim ve adaletle şahitlik edilen selef-i salihinin kitaplarından ben onu ne yaptım selef-i salihinin kitaplarına onu topladım hı bu sünneti sünnete tabi olan kısım hı vel imameti fiha onlara onda geçiyor vel imameti fiha <güloughs> beyne o sünnette imam olan selef-i salihin yani ben onu o şimdi adam bu bizim okuduğumuz kitabı Yine kendi kitabı olan, yani hoca, kendi okumuş olduğumuz bu veciz kitabını kendi kitabı olan müyesserden ne yapmış? Müyesser diye, müyesser fi akideti selef-i salih diye daha geniş olan bir kitabından özetlemiş. Peki o daha geniş olan kitabı nasıl toplamış? O kitabı da kendilerine ilim ve adaletle, sünnete ittibayla ve sünnette imamlıkla şahitlik edilen selef-i salihinin kitaplarından ne yapmış? Selef-i salihinin kitaplarından toplamış, çekmiş, bir araya ne yapmış? Bir araya getirmiş, evet. التي استقوها bunu bunlar kim bunlar da selef şimdi istakaytu kendisiydi elleti o şeyler ki yani o kendisine şahitlik e, eden şahitlik olan imamlar ki istakahu <undated> onlar da o ilimlerini nereden toplamışlar min haddi nebi peygamber aleyhissalatu vesselamın yolundan peygamber aleyhissalatu vesselamın hadisinden toplamışlar evet <gülüyor> Kâbiran ankâbir Kâbiran ankâbirin ne demek? Büyükten. büyükten büyüye. Biz ne diyoruz? Bizdeki kullanımı büyükten küçüğe. Yani bunu büyükten küçüğe biz ne olduk? Bize nakl olundu. Büyükten küçüğe bize böyle geliyor. Kâbiran ankâbir de büyükten büyüye. Yani amaç ne? Burada kast edilen mana ne? Yani tevarüs etmişler. Onlar da bu bilgilerini yani o adamın kitaplarından toplamış olduğu bilgileri peygamberin hediyinden büyükten büyüğe, yani şerefli olandan şerefli olana bu bu şekilde ne olmuş? Bu şekilde aktarılır. Demek ki bu ne? Bu bir değil. Yani kâbiran an bir cümlesini gördüğümüzde ne anlayacağız? Demek ki birinden birine bu sürekli ne olmuş? Birinden birine bu sürekli nakıl olmuş. Anlaşıldı mı? Evet. وَحَرِصْتُوا Çalıştım. أَنْ يَكُونَ olmasına çalıştım. Hı, hırs ettim, çabaladım. Hı. Bi ibaretin e, mucize Hı. Ve uslu bin. Vazhin. Vazhin. Hı. Ve haristu ben hissettim, çaba sarf ettim, en yakune olması için hadal vajiz. Bu kitabın vajiz kitabını şu an okuduğumuz kitabın bi ibaret mucize. Yani icaz, özet bir ibaresinin olmasına. Muciz ne demek? İcaz demek. Kısa. demek öyle mi? Kısaltılmış demek. Ve vade, vadih'in ve açık bir uslubla yani anlaşılır, kolay bir uslubla olmasına ne yaptım? Ee, yani çaba sarf ettim. Vadih'in müyesseret, kolaylaştırılmış olmasına, vade olmasına, açık. Vadihul <gülüyor> ibare ne demek? İbarenin açık olması. Yani okunduğu zaman çok rahat bir şekilde anlaşılması demek. Heh. مع الالتزام e, gerekleriyle beraber hı. مع e, iltizam etmekle beraber iltizam dedi ki iltizam ney? benimsemek beraber olmak onunla devam etmek demek öyle değil mi? benimsemekle beraber bil, bil elfâzi, el fazi la huzurina eş-şeriyete eş-şer'iyete'l şimdi kolay olmasına dikkat ettim açık olmasına dikkat ettim özet olmasına dikkat ettim ama öyle saldım çaydan mevlem kayra da yapmadım diyor hoca. Ne yaptım diyor? Özellikle şuna dikkat ettim. Tamam kolay olsun ama kolay olmakla beraber meal iltizamı bi'alfaz-ı şer'iyyetil me'sûreti. olan şer'i lafızları da iltizam ettim. Kimden? Han eyyemmeti selefi seleften me'sûr olan kadr imkanı imkan dahilinde. Öyle mi? İmkan nisbetinde kitabın seleften bize me'sûr olan kelimelerle Şer'i kelimelerle yazılmasına dikkat edin. Me'sur ne demek? Nakl olunmuş demek. Öyle değil mi? Me'sur olan. Şimdi normalde mesela اَدْعِيَّ مَأْسُورَ dediğimizde Peygamber ve sahabeden bize nakl olunan şey demek. Ee, yani rivayetler demek. Öyle mi? Me'sur dediğimizde. Mesela اَتْتَفْسِر <gülüyor> بِالْمَأْثُورِ <gülüyor> Me'surla tefsir ne demek? Rivayetle. Yani nakl olunanla tefsir etmek demek. Öyle mi? Buradan me'surdan kasıt ne? Seleften bize nakl olan, mesur olan şeyler demek, lafızlar demek. Şimdi mesela örnek veriyorum, adam tamam dikkat etmiş, e, hoca dikkat etmiş, kitabım açık olsun, net olsun ama bunu yaparken de Selefin kullandığı sözcükleri, cümleleri terk etmedim diyor. Yani özellikle lafızların, elfazın Selefin kullandığı şer'i lafızlar olmasına da ne yaptım? İmkan dahilinde, imkan nispetinde dikkat ettim. Anlaşıldı mı? E, buna irtizam ettim diyor. يستفيدوا <gülüyor> istifade fi da istifide faydalanmaları için faydalanması için istifade etmesi için minhu o kitaptan kullu okuyucu her okuyucunun <SessizAn> <SessizAn> faydalanması için ve hususen en naşiin yetişenler özellikle de ve özellikle de en naşiin yetişenler min ebna'i subuti min ebna'is sahvati'l islamiyeti'l mubarakati min ebna'i çocuklarından es sahvati'l islamiyeti sahvet'l ne demek İslami uyanış İslami direniş İslami bilinçlenme demek tamam mı sahva dediğimiz aynı biz diyoruz ki yani bugün İslami bilinçlenme İslami uyanış İslami direniş kelimelerini kullanıyoruz ya sahva'l islamiyye de aynı manaya geliyor min ebna'is sahvati'l islamiyeti'l mubarakati Mübarek İslami uyanışın çocukları, özellikle ne olsun yetişenler, özellikle de onlar bundan faydalansınlar diye ne yaptım? Buna dikkat ettim. Yani uslub kolay, ibare, özet, Aynı zamanda selefin kullanmış olduğu, onlardan bize naklo mesur olan lafızlara da dikkat ettim. Niye bunu yaptım? Ta ki ondan her okuyan faydalansın. Hususen özellikle de İslami direnişin, İslami bilinçlenmenin, mübarek İslami bilinçlenmenin gençleri, çocukları bundan faydalansınlar diye. Hı veyakune aynen. veyakune olsun. veyakune aynen yardımcı olsun. hım. lı tahsili. lı tahsili. tahsil eden için. mucmel. olsun aynen yardımcı olsun lı tahsili elde edilmesi için, hasıl olması için. a? mucmel aki mucmeli akidatı salih salih. akidatı toplu mucmel ne demek? İcmal, tafsilin tam tersi. İcmal ne demek? Tafsil ne demek? Açıklama, ayrıntı, icmal, Öz şey, e bütün yani şey değil hani tafsilata gidilmemiş hali. Ta ki selefin itikadında tafsilata gidilmemiş hali ne olsun? onu elde etmeye yardımcı olsun ve yakune olsun olması için avnen yardımcı olması için li tahsilil mujmali akide tis selef salih salihinin mujmal akidesi yani tafsilat ayrıntıya gitmeden sadece akidenin özeti akidelerinin temel noktalarının elde edilmesine yardımcı olması için heh li'sabil mustakimi yolda olan dost doğru olan genç için <gülüyor> genç için <gülüyor> geçişin. Hadîten e, bir hadis. Haditen yeni. Hadîten yeni. E, Hadîs kelimesinin lügat manası ne? <gülüyor> yeni demek değil mi? Yenilik demek. E, bir suretin şamileti. Bir suretin, <gülüyor> bir suretin şamiletin kapsayıcı şamileti, bir surete, <gülüyor> surete ve müyesseretin ve Aynen. kolaylaştırılmış bir surete. Yani ben bunu böyle yazdım hani veciz olarak yazdım. Nasıl bir veciz? ibareler icaz, usluup açık. Ama seleften gelen sözleri de iltizam ederek yazdım. Niye bunu yaptım? Ta ki her okuyan özellikle de İslami bilinçlenmenin gençleri, özellikle onlar faydalansın ve aynı zamanda hidayet üzere olan, müstakim olan gençlerin selefin mücmel itikadını anlamalarına yardımcı olsun diye de ne yaptım? Bu bu seçtim diyor. لِيَنَّ تُنْكِ اِلْمُ الْاقِيدَةِ اِلْلِيَنَّ dedikten sonra ilm olur mu? اِلْمُ اِلْنَّ ne yapar? -na e sen ne yapıyorsun ismini? Ne? Heh, ben şimdi senin sopayı senin kafanı nasıl edeceğim. Liene ilmen akideci e, akide ilmi çünkü akide ilmi eşvahu benzer bir silsiletin. Merbute tin. Akide ilmi ne benzer? Bir silsiletin Birbirine bağlanmış. Silsile ne demek? Bağlamak demek, öyle değil mi? Bir şeyi silsile etmek, bir şeyi bir şeyin peşine ne yapmak? Dizmek demek silsile. Mesela zincire de ne diyoruz? Peş peşe halka halka bağlandığı için ne diyoruz? Silsile diyoruz, öyle değil mi? Bir silsile, selasile ne demek? Mesela ayetlerde geçiyor ya, onlar selasile bağlanacaklar. Selasillerde cehenneme sürüklenecekler. Zincirlerle ne yapılacaklar? Cehenneme sürülecekler. Bir silsile deyim. bazısı bazısına bağlanmış silsile gibidir. Yani itikad ilmi neye benzer? Yani ilim-i akide, أشبه بسلسلة مربوطة birbirine bağlamış ne gibidir? Halka halka birbirine bağlanmış zincir gibidir. Halka gibidir. Halkaların birbirine bağlandığı bir şey gibidir. Silsile gibidir. Evet. Fe iza lem yefhem anlaşıılmazı zaman. Fe lem yefhem. Fe lem yefhem anlaşılmadığı zaman. Fe lem yefhem anlamadığı zaman. Anlamadı. lem yefem anlamadı o müfret المسلمين. müzekker gayip öyle değil mi? bu ney? müfret, müzekker gayip. o bir gayip er anlamadı geçmiş zamanda tamam mı? el lem yefem anlamadığı anlamazsa anlamadığı zaman el <gülüyor> muslimu müslüman bir insan anlamazsa el akidete akideyi mücmelen ne olarak özet bir şekilde icmali olarak tafsilata girmeden anlamazsa يستطيعوا, gücü yetmez استعاب, kuşatmaya kapsamaya onun tafsilatlarını ve onun cüzlerini anlamaya ne yapmaz istiab etmeye kapsamaya gücü yetmez niye çünkü akide birbirine bağlanmış zincir gibidir eğer Müslüman onun özetini anlamazsa, icmal halini anlamazsa, onun cüzlerini ve tafsilatını anlamayan olmaz. Gücü yetmez. Burası anlaşıldı mı bu son nokta? Anlamayan var mı bu son noktayı? Niye dedi biz bunu böyle yaptık? Çünkü dedik akide ilmi yani bir müyesser kitabım var geniş, bir de veciz kitabım var okuduğumuz özet. Çünkü biri mücmel, biri mufasal. Ve hangisi mücmel? Hı -hı. Okuduğumuz veciz hangisi Hı -hı. bu Bu yeser dediği kitap. Bunu anlamadan yani mücmel itikadı anlamadan kişinin daha tafsilatı anlaması mümkün değil. Niye? Çünkü akide birbirine bağlı bağ gibidir. Yani bir noktayı sıra sıra gitmen lazım. Ön noktayı kaçırdın mı? Sonayı anlama ne değil? Sonayı anlama mümkün değil diyor. Evet. Halen şey yani indi benim yanımdan bir <gülüyor> şey zayıf olmadı mı? Velem <gülüyor> udiff, ezafe etmedim, ezafe etmedim. Ne demek? Eklemedim yani. <gülüyor> <gülüyor> İlla ancak ma wajetu ben bulmadım. Velem udiff şey en, bir şey eklemedim. Minendi kendi yanımda, kendi katımdan bir şey eklemedim. İlla ancak ne ekledim? Ma wajetu eneminel vajibi beyanı bu. Beyanının vacip olduğuna inandığım veyahut bulduğum yani mutlaka açıklanması gerektiğine inandığım şeyi ne yaptım? Ekledim. وَتَوْضِعَهُ Beyanı ve açıklamasını vacip gördüğüm şeyleri ekledim. Yani normalde diyor ki ben bir şey eklemedim. Hani ne varsa selefin itikadını olduğu gibi ne yaptım? Olduğu gibi buraya özetledim. Ama bazen kendi katımdan da bir şeyler ekledim. Yani kendimden ne ne için ekledim? O da açıklanma ihtiyacı duyduğuna inandığım, beyan edilmesinin gerektiğine inandığım şeyleri. Böyle bir şeyler buldumsa Bunların yaptım, bunlara ekledim diyor. Evet. Unawihu bi'anni. Unawihu ne demek? Övünme, dikkat çekme, vurgu yapma. Yani şuna da vurgu yapıyorum ki, bu manaya giriyor. Unawihu bi Bi'anni, kadı vade etti, ben koydum, muhakkak koydum. Fi akhara sonuna. Fi akhara olur mu? Fi akhiri. Hı. Fi akhiri sonuna. Hezihi Risale-i sonuna Kaimeti lil-mesa-i Kaimeti mi? Kaimeten Kaimeten e, Lil-mesa Eee kaynaklam Kaimeten Ne demek? Kaime? Kaime liste demek Kaime ne demek? Lise demek Kaimetü tahamm ne demek mesela? Yemek listesi so, Şeye gittiğinizde, lokantaya gittiğiniz zaman Adama e, kayımeta tuttum istediğinize ne istiyorsunuz? Yemek listesi istiyorsunuz. Hı. E, kaynak listesi koydum. o listedeki e, iatmet kastettim mi? ne demek? Dayandım. İtimat etmek mesela ne demek? İtimat etmek ona güvenmek ona dayanmak öyle değil mi? İtimat ettim. <gülüyor> İtimat yani bizim bildiğimiz üzere ki o masterlar ki o kaynaklar ki itimat ben ona itimat ettim aleyha onun üzerine fi idad hadal vecis. Bu veciz kitabını hazırlarken ben o kitaplara ne yaptım? O kitaplara dayandım, o kitaplara itimat ettim, o kitaplardan hazırladım. Yani o kitapların listesini en sona koydum. Ne demek istiyor burada yazar? Yani demek istiyor ki yani zaten o kitaplara baktığınız zaman da göreceksiniz ki selefin kitaplarının dışına ne yapmadım? Selefin kitaplarının dışına çıkmadım. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Devam et Ahmet. Ve hitamen, kelime eh de hitamen, hitabe münasaben. Hitamen, hitaben değil. Hitamen. Sonuç olarak, sonuç olarak Ahmedul Ahmed bil Allah hamd ediyor. Ahmedullah. Ahmedullah. Allah hamd ediyoruz. Sübhanahu, <pámi> Tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah'a hamd ediyoruz. Hem... Hamd ediyorum ham dediyorum hmm. ve aşkı ve, eşkuruhu, ve eşkuruhu, ona şükrediyorum. Hı. Hmm. Ala tevfikahu. Ala tevfikhi. E, ala tevfik. Ala e, Onun beni muvaffak kılmasından dolayı ne yapıyorum? Allah ham ediyorum. Ona tevfik ne demek? Allah'ın insanı başarıya Şimdi ulaştırması. Hı. Hmm. Ha, Hazal vejizu. Li itmami ha vejizi. Niktimem i herzel herzel herzel ve cizi bu ve cizi tamamlamam. Tamamladığımdan yani tamamlama başarısına ulaştırdığından dolayı Allah'a ne yapıyorum? Hamde diyorum, şükrediyorum. Ve ve arjuhu tabarakallah ve arjuhu istiyorum. İstiyorum, ricay diyorum onu. Tabarakallah Allah taradan en yüz hemen. En yus hime. En yus hime. Her del... Pay sahibi kılmasını. En yus hime pay... Sehm ne demek Sen Ok demek öyle değil mi? Sehm ne demek? Sehem, ok demek. En yus hime, ona da bir pay ok. Arapçada hani bir pay... Eskiden hatırlıyorsanız müşrikler mesela paylamada da neyi kullanıyorlardı? Ok. Öyle değil mi? Ok normalde şey olarak pay yerine de kullanılıyor. Mesela Sehmi benim payım. Yani benim payıma düşen demek seh mi. benim Benim pay, payıma düşen nedir? Benim payıma düşen budur diyoruz mesela. Sehmi bu budur mesela diyoruz. Ee, şeydir. En yusime hadal l bahs Bu e, mütevazi araştırmaya pay sahibi kılmasıdır. E? Fi islahi ma fesede. Fese fi islahi. Düzeltmede pay sahibi kılmasıdır. Ne, ne düzeltmede? Ma o şey ki fesede. Fasit olmuştur, bozulmuştur. Min aqâidil muslimin. Müslümanların akidesinden bozulan bölümleri ıslah etmede bu mütevazi araştırmayı da bir pay sahibi kılmasını Allah'tan ne yapıyorum rica ediyorum. Tekrar diyor ve ercuhu ve Allah tebaraka ve teala rica ediyorum en pay sahibi kılsın. Yani ona da bir pay versin. El hadal bahs bu mütevazi bir <gülüyor> Ne de fi ıslahi mafasna bozulan Müslümanların fesat bulan Müslümanların akidesini ıslah etmede bu kitaba da bu mütevazi araştırmaya da pay vermesini Allah'tan ne yapıyorum yani çorbada bizim kitabımızın da tuzu olsun diyor hoca ve en yece'aluhu ve en yece'aluhu ve en yece'aluhu nafiyan lahum onlara fayda vermesini müslümanlara bunun faydalı kılmasını da ondan rica ediyorum ve tafiyan e, dil rucu'i dil, dil, dil rucu'i rucu ila, ila kitabihim ve onun kitabına dâfi'e ne demek? <gülüyor> def etmek normalde ne manaya geliyor? Normalde. Mesela defa Birçok manaya gelir. Mesela defa'ahu onu ne yapsam? Onu ben mesela kovsam, reddetsem buna ne diyebilirim? defa diyebilirim. Sen bana bir şey sattığında, ben sana parayı verdiğimde buna defa'tu diyebilirim. Öyle değil mi? Ben seni bir şeye sevk ettiğimde buna ne diyebilirim? defa diyebilirim. Seni bir şeye itiyorsam, seni bir şeye sevk ediyorsam buna defa kelimesini, fiilini kullanabilirim. Burada hangi mana var? Burada sevk. وَدَافِعَنِّ الرُّجُوعِ ila كِتَابِهِ Onun kitabına tekrar dönmede ne yapsın? O Müslümanları onun kitabına tekrar dönmede şey etsin. Ve sünnete صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالسَّلِمْ kitaba ve sünnete, peygamberin sünnetine dönmeye de bir sevk edici olmasını ondan diliyorum. Yani bu kitabın, bu mütevazi kitabın ümmetin bozulan itikadını düzeltmesinde pay sahibi olmasını onlar için faydalı olmasını, onları kitaba ve sünnete döndürmede de bilen payının olmasını Allah'tan ne yapıyorum rica ediyorum. Demek ki ale defa kelimesini kaç manada kullanabilirim? Birçok manada kullanabilirim, değil mi? Yani bir şeyi bir şeye mesela dafahu onu itse desek, değil mi? Olur. Mesela Allah azze ve celle itfa billetihi ehsen. Ne demek itfa billetihi ehsen? İyilikle karşılık ver. Öyle değil mi? Karşılık vermeye neyi kullanıyor? Defa fiilini kullanıyor. Sen bana diyelim ki mesela örnek veriyorum bu kitabı verdin. Ben sana bunun parasını verirken ne ne diyebilirim mesela dafa'tuhu. Ona ne yaptım? Ona bunun parasını verdim diyebilirim. Mesela sen diyelim ki tembel bir adamsın. Örnek veriyorum. Ee, ders çalışmıyorsun. Ben geldim sana kızdım sen ders çalışmaya başladın. Ne oldu? Ne diyebilirim burada? Ben seni buna dafe oldum. Yani seni okumaya, çalışmaya ne yaptım? Sevk ettim kelimesini kullanabilirim. Evet. Kama eşkere Kama eş, sen devam et şey. Ee, Cebre sen devam et. Kema eşkuru. E, Kema. Nasıl ki yani. yani nasıl ondan bunu rica ediyorum. Aynı şekilde ne yapıyorum? Kema eşkuru kulle men kana lehu fadlun alayya. Yani Kema eşkuru kulle e, Sevgilim kulle men kana lehu onda olmasını e, fadlun e, fadlu fazletin alayya. Onun üzerinde Nasıl mana verdin öyle? Kema eşkuru şükre diyor teşekkür ediyorum. Kulle Hepsine. <gülüyor> Hepsine men o kimse ki Kâne lehu fadlun Onun bir fazileti vardır Aleyye benim üzerimde Yani bana iyiliği vardır Bana neyi dokunmuştur? Fazileti iyiliği bana dokunmuştur Nerede? Fî itmâmî hâdâl Bu veciz kitabını tamamlamada benim üzerime iyiliği olan herkese de ne yapıyorum? Allah'a teşekkür ettiğim gibi onlara da teşekkür ediyorum Niye? Çünkü insanlara teşekkür etmeyen Allah azze ve celle ne yapamaz? Teşekkür edemez Bunu kim söylüyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam. La yeşkurullaha men la yeşkurunnaz. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah azze ve teşekkür etmez. Evet. Min ibe, min ibda'a. Ne için? Yani insanlara teşekkür ediyor. Diyor ki insanların benim üzerimde fazileti var. Ve ben bu insanlara bu faziletlerinden, bu kitabı tamamlarken ki faziletlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ne gibi bir faziletleri olmuş? Şimdi açıklama gelecek. Öyle mi? Min ibda'i rai. Yani bu fikri ortaya atan. Anladın mı? Hani bu kitabı veciz kıl, özel Yani o müyesserden bunu özelde İbda ne demek? Ebda'a açığa çıkarmak. Öyle değil mi? Beda açığa çıktı. قَدْ بَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَعُ Bizim neslin arasında bu uzdakin açığa çıkmıştır. Peki, ebda ne demek? Açığa çıkardı. Beda açığa çıktı. Ebda açığa çıkardı. İbda, ebdanın neyi? Masları. İbmin إِبْدَاءِ رَعِينَ Bu görüşü açığa çıkaran o da bu kitabı müracaa eden yani bittikten sonra bir kontrol eden. Ev nasihatin veya bu kitabın tamamlanmasına nasihatte bulunan. Şurayı şöyle yapma böyle yap, böyle yapma böyle yap diye nasihatte eden herkese de ne yapıyorum? Teşekkür ediyorum. Ve fî mukaddimetihim. Onların en önünde de. Mukaddimene neydi? Ön, ön demek değil mi? Ön söz demekti. Yani bu teşekkür ettiklerimin en önünde de kim gelir? Şeyh Suud İbn İbrahim Şurayn. Şurayn var ya bu mekede şey yapan. O, e, Karin, yani Mekke imamlarından bir tanesi. Ona, vaftidile Şeyh Muhammed İbn Zeynu. Cemil Zeyno, Cemil Zeyno diye şeyhe de ne yapıyorum? Hepsine teşekkür ediyorum. Faydası olan, ama özellikle en önde de bu ikisi de. Demek ki bu ikisi çok yardımcı olmuş. Gerek kitabın fikrini ortaya atmada, gerek murajaat etmede, gerek ona yardımcı olmada bu iki şeyhin faydası ne olmuş. Faydası çok fazla olmuş. Evet. Allah zehni, Allah zehni. Allah zehni Tefaddala, e, hmm. tefaddala faziyetsizdir, bak arayatum. Tefaddala ne demek? Hmm. Tef, tefaddala ne demek? Tefaddala buyur demek. Tefaddala tefad ne demek? Tefaddala ileyye veya tefaddala aleyye. Buyur. Bana iyilikte bulundu. Öyle mi? Tefaddala fazilette bulunmak, iyilikte bulunmak. Tefaddala bi'kiraeti, bi'kiraetim kitabı ve takdimi lehu bu kitabı okumayla ona ne yapmışlar bir fazilette bulunmuşlar bir iyilik yapmışlar bir güzellik yapmışlar bu takdim ve bu kitaba ne yazmışlar Muk şey yazmış takdim yazmışlar mukaddime burada bak zaten var hepsinin en önde dedik ya bu en ilk girişte e, çoğunun yazmış olduğu ne var çoğunun yazmış olduğu e, bak o Salih Fehuzan İbn Cibrin ondan sonra e, Salih Ali Şeyh ondan sonra Şureyim ondan sonra e, Ali Gel Akıl, Cemil Zeyno ee, Abdurrahman el-Humeyis ne yapmışlar? Kitabı okumuşlar, nasihatte bulunmuşlar ve aynı zamanda kitaba da mukaddime de yazmışlar. Fecezahumullahu hayran. Allah onların ne yapsın? Cezasını versin. Ne demek cezasını versin? Hayır olarak mükafatlarını versin. Yoksa bizim ananızın size söylediği gibi Allah cezanı versin o manada değil. bu bu Sen dur sen devam et Hala bu, whoa, cehdül, ne demek? Cehd ne demek? Çalışma, çaba saldırmak, Mukil az, yani imkanlara az olanın, veyahut da olan insanın cehdidir. Yani bu görmüş olduğunuz kitap, ben nedir? Cehdül mukil, yani bir, hani burada tevazu, yani bu bir tevazu bir şey, yani az olan şeyin cehdidir, çabasıdır, gayretidir. Evet vada'tuhu vadatuhu vadatuhu onu koydum e, onu koydum beyni beyne, beine beyni üzerine beyni arasına üzerine mi beineye değil kari'il kerim kerim olan yani özgü bu kari okuyanın önüne ne yaptım önüne beineye dey ne demek? Ön demek. demek ön demek öyle değil mi mesela e, min beyni yedihim ne demek Onların önlerinden. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Öyle mi? Beyniyle değil. Beyneye değil. Kar e, Kerim Normalde yedeğinle demek yedeğin aslı. <gülüyor> Yedeğini aslında. Burada nun niye düşmüş? <gülüyor> Hı. olduğundan dolayı nun ne olmuş? Düşmüş. Beyneye değil. Kar ilkelim. Yani adamın iki elinin önüne değil. Bu iki elinin önüne ama bu sonuçtan olmuş artık deyimleşmiş. Yani adamın önüne bunu ne yaptım? Adamın önüne bunu koydum. Hı. Okuyucunun önüne. Fe in isabet ettiysem, doğru yaptıysam, fe Allah, ve huvel O doğrular Allah'tandır. İsabet ettiklerim Allah'tandır ve o eksikliklerden münezzeh olup insanı başarıya ulaştırandır. Ve eğer hata ettiysem nedir? Devam et abi ve in akte etu hata hata ettiysem ettiysem ferman tamim ve nefsimden <messizlik> ve şeytandandır ve inni aminum ben amal ediyorum umuyorum minmen o kimseden ki yecidu fihi me khaven. yecidu buluyor fihi kitabın içinde o kitabın içinde me akadan me khaven ne demek eleştirilecek uyarılacak bir yer bulduğu zaman ella yabkhala alayya bin nasiha. Ella yabkhala cimri olmamasını aleyye benim üzerime bin nushi. nasihat konusunda cimri olmamasını umuyorum. Ve inni amilun ben emel ediyorum, umuyorum. Mimmen yecidu fihi ma'kadan bu kitabın içinde eleştirilecek veya uyarılacak bir yön bulan birinden umuyorum ki ella yabkhala, olmamasını cimri olmamasını aleyye benim üzerime bin nasihi. Bana nasihatte cimri olmamasını ne yapıyorum? Umuyorum. Yani nasip edin diyor, bir yanlış gördüğünüz zaman uyarın diyor, tamam? Es-Evelallah Teala, Allah'tan istiyorum, enişe ale ameli benim bu amelimi kılmasını, kâliseni vâjhi ilkelim onun, e, onun için e, ikhlaslı bir amel kılmasını diliyorum. ve en yetakballehu minni benden bu ameli kabul etmesini diliyorum. ve yenefaaf bhi Müslümanları onunla yani bu kitapla faydalandırmasını istiyorum. Ebra İallahi ve ben Allah'a beri oluyorum minme halefe kitaı ve sünnetene bir Bu kitaptan Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine muhalefet eden ne varsa ben ondan Allah'a neyim? ben ondan Allah'a beriyim. <gülüyor> tekrar söylüyor adam ne diyor Ben bu kitapta Allah'a ve Resulüne muhalefet olan ne varsa ondan ne yapıyorum Allah'a kendimi beri kılıyorum ondan uzaklaşıyorum vefehmi serefine Salih ve Selefi Salihin fehmine muhalif olan şeylerden ne yapıyorum Allah'a beli oluyorum. Fe vaka waqa'a eğer vaki olursa minni duna kastin. Kasıtsız bir şekilde benden böyle bir hata yani kitaba sünnete veya selef-i salihinin fehmine muhalif bir şey bu kitapta vaki olursa fe inni rajiun anhu ben o muhalefetten dönüyorum. Fi hayati ve ba'de Gerek hayatımda, gerek hayatımdan sonra ölümümde, ölümümden sonra ondan da yani baktınız ki diyelim bu kitapta bir yanlış var, kitaba sünnete, selef-i salihine bir muhalefet var. Bu kitapta vakı ise yaşıyorsan da ben ondan dönmüşüm. Yok eğer baktınız ben ölmüşsem de yine ben ondan ne yapmışımdır? Dönmüşümdür diyor. Ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain demiş. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.